Bileceği hususlarda biat et, bunun üzerine ben de gücüm yettiği kadarıyla ibaresini kullanarak tüm Müslümanlara nasihatta bulunmak üzere Hazreti Peygamber'e biat ettim.